taktikten kabul etmektir. Dedi ki, Hak'tan başka Rab ve Mabud'u nefrettiği için. Rab'tan başka, Rab Allah'lık bastı, tevbiye için. Rab'tan sonra Mabud, Mabud'a ilah, ilah. Mabud, yani Allah, Mabud'tur, ismi Allah'tır. Zatı Allah'tır, bak bunu karıştırmayın bunu. Mabed, camidir. Özelliği, cami, tekke de bir mağvedir aslında. Evin, e, kilise de mağvedir, haro da mağvedir, ama cami benim mabedim. haro ya haroğunun kilise Hristiyanın mağvedi, Putin'e de Putinlerin mağvedi. Ancak. Evet. Hakten başka Rabb ve Mabud'u nefret attığı için, tanımadığı için cihat ve cerim hakkı şan ve vahşaniyete, vahşaniyete birlik. Allah birliği, vahşani, vahid olan Allah, vahşani. Bir de vahid diye herdiyet vardır. Bugün açıklayacağım Hiçbir şeye benzemeyen birlik, bir demektir. O da Allah'tır. Vahid, böyle bir, bir biri, üç, bir de o dedi birisi. Vahid bu derim. Vahid yet bu. Birisi, bunu birdir. Ama ehadiyet böylece, niye kulü vallaha vahid değil de kulü vallaha ehad? Evet. Kulü vallaha vahid olsaydı bizim bir, bir kiracı vardı o kadar da, kulü, kulü vallaha vahid, te teze deme falan derdi, doktoru durdu. Peki de Allah kabul etsin ama kulmalı ihayttir. Öyle bir Allah ki hiçbir şeye benzemez. tekdir Bütün basıplarda tektir. Ona benzemişi şey yoktur. İçham ve vahine de layık olmayan şerit ve nazir vehminden tenzil ediyor. Ve Allah'a şeritlerden benzemek olan böyle bir şey olmaz Allah'lık. Basfında, ulu böyle bir basıf olmaz. Allah'a şeritlerden benzemek böyle bir şey olmaz. Yani bir Allah'ın yanında başka Allah, şu o, birbirini yer, ikisi birbirini yer, iki ayet kopar diyor. Üç, üç, üç defter Allah'a sayılır, hepsi birbirini yer lütfen. Allah'a sayılır. <gülüyor> Eğer ruhun o kesbihini unuttuysa, senin ruhun, senin ruhun, o, o da verdiğimiz sözü unuttuysa, şu balıkların kesbihini dinler. Balıklar bir etkisi ediyormuş. Kuşlar etmiyor mu? Basire basiretle, basiret gözüyle, işte derinden bakışta, Allah kim gördüyse, o Ehlullah'tandır. Emin Allah öyle biliyormuş. O denizi müşahede etmiş olan da o denizin balığıdır. Şimdi bu denizde bahsetti, de, o vatandaş denizini müşavide eden de, o vatandaş deniz yüzeyen insandır. Ama Allah nasıl görüyoruz? İsmalılar. İşte burada Allah varış olarak var buradasınız. En baş okuduğumuz şeyler, ilme yapın. Allah Allah ya ne? Nasıl Allah böyle görür? Allah. Eserleriyle görünür. Çok roman okumuş olan var mı içinize? Muhtemelen oku hep Hiç e, bir roman okuyacak, üstünde şeyi yok. Mükazadan adı yok. Ee, bu roman kimindir dersek, eğer çok roman okumuşsa, bu paranın verilir. Ne eder? Çünkü onu okumuştur. Onun yakış, edası odur. Fikirize, anlatışa. Bir müzik için falan beslediğini ah bu bu dedenin dedi, bu Hacar Bey'in dedi, bunu tarzım bilir. Hiç bilmedi eser çıkar o bile bu falan dedi. 100-200 doğru çıkar. Basarı basiretti, basiret yürüdük derinlerine bakışta, Allah kim gördüyse, yarattıklarından. Şöyle bakın kaç kişi, 40 kişiyiz. Hiç bir benziyor muyuz? Tam bir temeli. Çeşit, çeşit, çeşit. Şimdiye kadar gelen zaman içinde ne? Kaç tiryol insan yaratıldı? Ve bundan sonra kaç hiç Hiçbir şey bilmiyordunuz. Bunu biz her an başka bir şeyindeyiz de. Biz her an başka bir haldeyiz. Başka bir şeyindeyiz falan. Biz her an başka bir şeyindeyiz. Yani her an değişebiliyoruz biz. Onun Allah'ta her değiştiği bir kârtıkta değişiyor. Dokuz hiçbir mümin değil Allah kim gördüyse o elülah'te o Allah'ın mevsedir. O denize müşahede etmiş olan da o vahtaniyet denizine müşahede görmüş olan da o denizimizden nasıl mumar mardo güzel bir şey bal öne sere haplan balıksa o balık ne o balık denizde neyse, bu ehlinden de vahdönet denizinde yüzen balık tutarsın. Anlatmak istemem edersin. Burası Bu için yüzer. Herkes kendi çöplüğünü döker ya, böyle e, hak hak denizinde güzel insan da biri de o vahdönet denizinde yüzer. Allah Allah öyle görür. Bu alem deniz. Kesec balık. Şimdi misal veriyorum. Ruh ise sahibi hakikatin, hakika sahibi gibi alakası var. Yani nurundan mağcuk olmuş dunus gibidir. Şimdi ana vahdetinse, kesec bunun balığı. Biz balıksaç gibi bakarız. Bu iş bakar ise. So, o hakiki olan. Hakiki olan Allah'tır. Biz de hakikate değiliz. Biz görgüdeyiz. Hakkı hüdün nurundan, ondan, onun avlanmışlıktan mahçup olmuş. Günüz nasıl e, öyle yaptığından peşman oldu da, Bismillahirrahmanirrahim, ya illa illa entesubhahatiret, ilmi küntümünden zalimin diye Allah dua ettiyse, peşman ise o nasıl o Vahdet Denizi'nde öyle bir alpada, bir, bir bu balık nasıl geçerdiyse Yunuslar cesat halinden ruh haline geldi. Yani, o bıraktı, cesetleri bıraktı, bıraktı, nefsi emaneyi bıraktı, nefsi emaneyi cesettir. Peşmanlık vurdur, ne hareket etmek vurdur. Ceset, ceset de kavur, Öyle kalırsın gidersin. Ama peşvan zaman yavaş yavaş insanlaşmaya başlamasın demektir. Cesetten ruha değişmeye başlıyorsun. İnkarar etmeye başlıyorsun. O da Nasıl o... Ee, yunus, cesetten o haline gelmeye başlıyorsa o... Hakikat denizini artık görmeye başlamış. Olduğu yüzden alık olmaya başlamayı yani insan mükemmel olmaya başlamıştır. O o kurtulup, insanı kamil olmaya işte devam levvam, mutmanlık falan gider. Bunlar böyle. Değil için gider gider gider. Nihat varacağı yere varır. Mühim olan çalışıp o menhaleleri alabilmek. Eruh, eğer o ruh. Keset balığı içinde tesvi ederse, o kesetten kurtulur. Yunus da tesbih etti, Allah tesbih ettiği için cesetlikten kurtulup insanlığa geçti. Bir de, bir de peygamber oldu. Yoksa hazmedik, görünmez olurdu. Balık tutu, o da gel, yok o giderdi. Şurada bir şey gördü. Hani, dedi miydi? Bu balık ofit kalmaz. Kendi miydi? Kita balık balığın karnına kadar düşüştü ya. Niye, niye balık karnı kalsın ki diye mi? Toly tutulur bir ya da beş ölür kayboluyor giderdi. O zaman bunu böyle bu taktik yapmış mıydı? Şimdi o cesetten kurtuldu, balık balığın çıktı, insan olmaya başladı. Hem o ben manavaydı, zaten balık karnına çıktı ya, mantiden çıktı ancak. Bir de kendisi nersen alıptan kurtuldu insan olmayı, devamı peşman olunca devamı vesvese gelince emaneti reddetti. Artık yavaş yavaş insanlık ısırdı, gelmeye başladı. Eğer onu ceset balığı içinde tespit ederse o cesetten kurtulur, yoksa hazmedilip görünmez olurdu. Balıkta gelir ruh var tabi, o levame'den kurtuluyor. en yani zaman balıklarını mı kurtuluyor, Balıkların, balığın karnına kurtuluyor ve insanlaşıyor. Eğer insanlaşmasaydı balığın karnına kalır, balığı birisi yakalar. O da ondan beri giderdi, yani es esamesi olmazdı. can balıkları bu denizde çoktur. Sen görmüyorsun ama onlar seni etrafında uçuşmaktadır. Onlar kendilerini sana vururlar denizde gözek balıklar sana vururlar diye gözünü aç ki onları ayan beyan göresin. Şimdi burada bir şey var. Yani hakikat denizinin balığı olan ahırla veliler, Hakikat denizinde yüzüyormuş balıklay gibi yakada gördük. Balıklay gibi diyorlar. O Ehlullah'ın, Ehlullah Hazaratı seninle sohbet ederler. Şimdi zaman zaman belki karşılaşmışsızdır, karşınıza iyi iyi bir insan çıkmıştır, sohbet etmişsizdir. Ama illaki çok üst, üstleride bir Ehlullah olmasa şart değil. Normal bir insan, iyi insandır. Fakat iyi insanlar, Ehlullah olma yolundadırlar, yavaş yavaş yavaş, yavaş onlar. Fakat sen onları tanıyamazsın. Çünkü bizim o tarafta bizim gözimiz yok. Ama bana da hoşumuza gider yani. Fakat ilgilidir. İnsan deriz. Tanımak için de insanın kamilin tedavisiyle gözünün açılması gerektirir. Bir müşid kamil bulup ondan sohbet etmek. İnsan canına, can kadar, senin, senin ne olduğunu sana öğretip gösterir, sana yeniden bir can, yeniden doğmuş gibi olursun. Eski dar, dar kafadan, dar imkana kurtulur, geniş bir vadiye çıkarsın, geniş bir dünyaya çıkarsın. O darızdaki sahandan kurtulur, daha geniş sahada at, at oynatmaya başlarsın. İnsan, Dünya'daki iş etab gördü sahalar büyür değil mi? Şurada bak, şu, üstüne çatıya çıktık daha uzağa görecez. Kulene çıksak daha uzağa görecez. Daha çok şey göreceğiz hakikat görüyor ama bunlar daha çok <gülüyor> et, et, et, et, yanlış şeyler göreceğiz. Yanlışlarımızı göreceğiz. Anatomayı senin bu. Ee, onlar kendilerini sana o o, o baklar kendini yani sensiz. İnsan ikamilsen, etihafın bu balıktan sana geri vur, yani senden sohbet dilerler, isterler. Onlara sohbet ver. Hepimiz böyle böyle büyük, büyük insanların yanında gittik geldik, gittik geldik. Onlarla yani nerede öğrenecekti ki bunları? Şu kitapları da söyleyemezsiz şeylerdi. Geldi, geldi, onların tevkileridir. Nerede yoksa... Dünyanın bu içinde. Öyle bin bir tane al, bizi bekliyor. Hepsi Biz ortasına atmış gibi yakalanan çalışıyor. Yani mutlaka bir insanı kamile yanaşmak lazım. Şimdi çok temik edilen bir şey var. Ee, i̇nsan şey, ne derler? Şey olmayan, e, müşüğü olmayan insanın müşüğü, Şayet annedele doğrudur. Bu eee iyi niyeti var. bir insana taşlaşsa onunla görüşmezsen muhakkak bir şikayet etseni kadar senin iliğe gömür. Seni her şey alır, tabi götürür. Seni soya soyana çevirir. Balıkları gözümle gözünle göremiyorsan onların tespitlerini işitmişsindir. Eğer o insanın kamilleri görmüyorsun, böyle bir insana rastlamamışsın. Mahallek etraftan, dostlarına falan yerde böyle bir adam varmış. Gel onun sakladığını gidelim dersin. Değil, değil mi? Demiş size. Fakir çocukluk, babam benimle atladı. Biri götürdü. Belki onu onun terkinde de vardı. Yani, e, Hazreti bir çok güzel bir doktora temas etmiş. Eğer o müşteri göremiyorsan, yoksa etrafında muhakkak bir yerlerden sesleri gelir, falan ya da Fener hanım falan bey var, öyle gelip derler. Ama Onu onun, onun, onun, onunla onun olmazsa dikkat etmek lazım. Acaba? Şimdi acaba, acaba çok denemek var ya da şimdi daha çok. <gülüyor> Hadis kafayı patlatayım 3.35 az kaçtı. Hadi. Hadis ve subjekt kitap Şurada çok süçüce açaverdi ya güzel. geliyor mu burada? Geliyor. Bahsediyor e, musun size? Bir şey olmaz, gelelim e, şöyle diyeyim. şu saniye açalım mı? çok ceneyiz köpek kafaya buluyorsunuz kaldı lan bu da ne de gerek kızım istiyorsunuz öyle çarpı hadis evet, sofiye tasavvuf kitaplarından rivayet önlemiş ondan şöyle bir hadisi şerif vardır nisanda hafif yani söylemesi kolay Minsanda. En azide farklı. Alar iki kelime vardır. Subhanallah ve bir hamdi. Subhanallah ve bir hamdi. Yani, Allah'a obir olan Allah'a afam Allah halletmedim. Allah Allah ve Sultan Subhanazim, Subhanallah Allah'ın zim. Et, subhan Allah ve bihazih Subhan Allah ve bihazih. Böyle Bunlar manaca büyük. Bakın söylemesi kolay. Hazreti Yunus'un tesfiri de la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu zalimin idi ki ilahi senden başka mabud yoktur seni terze bir katkı bir katkı vereyim. Ben hakikaten nefsime zulmedenlerden oldum. İki yan anne Bir, bir şey MR'dek vardı. bıraktı kaçtı teşhini. Hazreti Yunus'un şu itirafı hepimizin Nisan'ın halidir, hepimizin yaptığı şeylerdir, hepimizin yaptığı şeylerdir, o bu Yine Yani biz de öylece günahlarımızı itiraf ile Kevvab-ı Kerim olan tövbeleri kabul eden, Allah'ı tevhit ve tesvit etmeli, Allah'a da birlemeli ve onu da daima anmalıyız. Yani kursam bu tesviği söylemeliyiz. Sofiye Hanse tesbih tesbihi kabli kalbi ve fiili namazlara 3'e taksim etmiştir. Bu bir şimdi öğrenin sonra bunu notu gideriz. Tesbihi kabli şu lisanle dil ile konuşarakten edilen tesbihdir. Her namazda okuttuğumuz Subhanallahümevekkühamir <gülüyor> diye ve namazdan sonra söylediğimiz Subhanallahüvelhamdülillah vela illa Allahu Ekber Velhabbe, vela havre vela okuy illa bil dilden söylenen te, şey, tesbihler her zaman söylüyorsunlar bu dilde ama doğru mu diyeyim ya boş boş öyle namaz böyle kıldır dediler kıldık manası bildiğimiz yok halbuki okutuklarımızdan e, manasını bilirsek çok daha güzel. Bu ne manası bileceğiz, emene yok bililir. Mertebe at. Tesbihi kalbi, kalbi olan tesbih asıs bir günde olur. Kalbi cenabe hakkından, yanlış itikatlardan temizlemek. Kalben Allah'a inan, tevekkül tesbih, etmek. Tesbihi fiili. Tamam söyledik. Kalbimizde hemen yapmak lazım. Yapabiliyor musunuz? Bir de tesbihi fiili, fiil tesbihi yapmak. E, e Harekatını şanı-ubidiyyene, bakın karıştırmayalım, bu lihyet ağlandır, vaktır, ubudiyet, kulluk basmırıdır. Tes, tesbihi fiil harekatını şanı-ubidiyyete layık olmayan şeylerden tasfiye etmektir. İnsani olmayan hareketlerden kentim, kesin. Şey. İnsan <gülüyor> yani kendi kendini keser. İnsanlık düşüş. İnsan o. Eee kendi kendini temize getiriyor. Evet Söyledi. Söylesine namazı kıldık ne oldu? Bil, ne oldu bilmiyoruz. Bir de kalbe inandık bir, bir de ama inanç ortadan kaldı. Bir de bunu takip etmek lazım. O tatlıktan sonra ancak işler olur, iş fiillerle olur. Sadece oyun iş bilmez. Bu daimi namazda olmakla ilgili bir konu mu efendim? Yani, bu daimi namazda olmakla ilgili bir şey. Yani beş vakit dışarı yani kırmak her zaman, her zaman, her zaman. Her zaman huzurunda elin olmak. Elin işler gönü olsun diye bir söz vardır ya, hem işin amaçı evet. hem gönüde olacaksın. Öyle ki de Allah. Ee, sevgilide olsun şimdi, ahlaklı, sevgilide olsun ama evlilik, büyük işlerde olsun, daha iyi mikresizdir. Zaten Hı. okuyor, okuyor, okuyor, okuyor, gücenin, bu kadar temizlenir gider aslında. Taze bu, aha, harekatı muhafazaya sabretmek, tesbihi, ruhun mesabesindedir, bu, bu hareketi yapmak, Asıl can avcı nokta budur, fiilen filen yapmak bir şey. Yoksa bir diyorlardan kalır, bir kalır. Kalbin inen inanırsa Allah inen inanmıyor. Kabul, kez ee, bunu yaparım ama filen çıkıyor. Fiilen bu o işi bu hareket yapmak lazım. Senin etin, tesbihlerin ruhu sabitletilir. sabır. Sabret ki doğru düşündüğünüz bir dede ben de. e de yapı yapı olmuyor. Oğlum kızım sabret biraz. Sabret biraz. E Biz üç günde beş günde ortayız dünyaya gel. Herkes ayrı olsun. Hiçbir kesbi, bakın, hiçbir tefi Sabun derecesine muadil olamaz. Sabun hemşin üstündedir. Herbiden geliş, böyle ermiş. E, edeceksin, mutlaka ereceksin. Ama sabunla aslında çok zor, az yol gitmiş gibi olur ama aslında çok zor. Acele edersen, hepsini birlikte karıştırırsan, şu kapı, bu, bu kapı gezersen, hepsi birbirini naks eder, ortaya kalır sıfır. Aynı yolda gidersen, bir takım birikimlerim ola ola ola ola, bir hissediyor, merdiviklerinden bir batırlıklarına çıkarsak. Hiçbiri tespih sabır derecesine muadil, onlara eşit olamaz. Sabret ki, sabr-ı ferah ve sürgülüm anahtarıdır. da buyurdu. Sabır, ferahın ve Sürür, memnuniyetin anahtarıdır, ilim niyetin anahtarıdır. Sabır köprü gibi o cennetin sıratıdır. Nasıl cehennem üstünden geçirten sonra cennete vuruyorsun da, sabur öyle zordur ama cehennem üstündeki sırat köprüsü gibi zordur ama katlanırsan, tamir edersen o köprüye geçersin ve maksude, maksude eğer cennetse, cenneti biterse. Her güzenin yönde çirkin bir lala vardır. Eski o Osman'ın son zamanlarında hanımları sokağa ne Malkta, da bak Malk, bize, bize, bize lala dikerler ki kem gözlerden korusun. <gülüyor> Hüseyin Rahmi'nin romanına çoktu onlar. Okudum <gülüyor> Hüseyin Rahmi'ye, <'yi>. çok şaheslerdir. <gülüyor> Aferin bir serisi bu, <gülüyor> Hüseyin Rahmi serisi. Ee, Lala'dan kaçarsan mülakat ve muslak yoktur. Çünkü Lala sevgiden ayrılmaz. O kimin yanındaysa, Lala onun başında defkisidir. Ender sopası gelen kapasın olur. <gülüyor> Allah için edilen sabır ve tahammül, bir düzenin yanında bulunan e, lavaya teşvik ediyor. Lala, Daima efendizadesi, yani sahibinin oğlunun ile beraber kızının yani beraber olduğu gibi mücadeleye sabır ve tahammül de likayı ilahinin mülahazamıdır bakın şu likayı ne var diyeceğim. 1982. Toplam almış. Allah kavuşmaz. Şimdi, e, o sabır da insanı Allah'ın kavuşmaya götürüyor. Nasıl o e, hususi Allah'a içi iç, eden sabır, tahammülü, zevki olanan da nezindir, çok yüksekler, mağmur ma bu zevk, mert olanlar içindir. Şurada değil mi? Ve Allah daim, Efendimiz adesiyle beraber olduğu gibi mücadele, sabır ve tahammül de nikay-i ilahının günahzamı değil, lazım da de. onun için de iltifat etmek de zaruridir. Hı. Hani can istese de istemez o o o afediyeyi bir video bir, bir, bir, bir göstereceksin ki o sevgilin yerinden ayrılmayasın. Bir şey yapıyorsun sen o da alırlar, paket falan alır yerine. Olar, burda sabunun şeyi anlatılıyor. Yani, zorlu anlatıyor. Ee, sabretmek evet, boş değildir. Ama sonra da selamettir. Sabırla ilgili bir şey ekleyebilir evet. miyim? Sabırla ilgili e, bence de önemli bir nokta var. Sabretmek, katlanmak demek olmaması lazım. Rıza göstermek, rıza halinde olmak. lazım. Tabii şimdi katlanma yani, için... Yani katlanmak ama o katlanmanın o, arkasında bir şey var. Negatif, yani, enerji var orada. Şimdi yani. boş yere katlanmak evet. da var. Acizlikten. Evet. O gibi bir gaye için katlanacağız. Evet. O rıza, sabretmek evet. için. Evet. Ama rıza göstermen, her şeyin Allah'tan geldiğini, rıza. rıza halinde olmak. Tabi, tabi, tabi. Yoksa yani boş boşuna bir e, kat edmek acizlikti. Ama demir elden kaçırsa, şu olur bu olur. Haydi, sonu geleceksin, Sonda şu var. Yani tamir onu göreceksin. Tabi. Ge geleceği görebilmek gibi değil mi dedi? Zaten ay sabır. Geleceği görme. Hazır ol ki bilmediğin var. Ama. İslami, yani isami Türk soğur, onu onu onu teyinci, isami tüta soğur O sabır, sizin bununla ilgili. Yani gerçekten hep sabır, sabır, sabır dedi. Ama biraz sabır. E, e, hacı diyorsun, hacı işte biraz işitiyor ki, ama hacı sabır, ama hacı sabır. Çünkü hmm. sabır desen, hacı ne yapacak, işte hacı onu ne yapacak, Hayır hacı gitir, hacı onu ki? dört gülüm içe şey gidiyorsa buna içinde ne bileyim ya beş on bir şey yok. Ey kalbi nazik ve sabra, dari mütehamil olan, sabra tahammülü olmayan, Bu böyle kalem. Aleykümselam. Nasıl?